Diyor ki, e, Tarihi Dimeş'te, 44. ciltte, 388. sayfada, e, Tarihi Dimeş, 82 cilt biliyorsunuz, 44. ciltte, 388. sayfada, e, İmam Malik'in sözlerini nakleden başka kitaplar, başka kitap, Musse-i Muvatta'da da gördüm ama e, en kolay bulunacak e, budur. Diyor ki, kane salihus selefi bu ümmetin ilk büyükleri, salihus selef selefin büyükleri manasında, "Yuallimuna evladahum hubbe Ebu Bekr ve Ömer, kema yuallimuna's surete minel Kur'an." Şey diyor ki, "Selefin büyükleri yani tabi'in nesli Ebu Bekir'i ve Ömer'i sevmeyi çocuklarına öğretirken Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretirlerdi." diyor. Demek ki Selefi Salihinden birisi Ebu Bekir dediği zaman 115. sure gibi anlıyor bunu adeta. Elbette Kur'an'a ilave bir sure şeklinde değil haşa. Ama Kur'an'ın 114 suresinden bir sure onun için çocuğunu eğitirken hangi manaya geliyorsa demek ki Ebu Bekir ve Ömer mefhumunu da öyle anlıyor. Öyle anlıyor ki çocuğuna 114 sureden bir sure öğretir gibi Ebu Bekir ve Ömer sevgisi öğretiyor. Eğer biz İmam Malik kafalı adam olacaksak, çocuklarımızı böyle yetiştireceksek, çok net, çok net söylüyorum. Yaz aylarında çocuklarımızı elif cüzü okutacak yerde, Ebu Bekir ve Ömer sevgisini hurafe olmayacak, menkibi olmayacak, Bukhari'den, Müslim'den nakledilen, Ebu Bekir'den dersler diye 3 ay çocuğumuz camide öğrensin. 4 ay, Öbür, ay, öbür senenin dört ayında Ömer'i tanısın. Ömer'i tanıyan Allah'ın izniyle kimi taklit edeceğini bilir. Hurafe değil ama. Sahih, sabit yollarla. İnşallah Rabbim müyesser kılarsa, bana lütfederse, Ömer Müslümanlığı kitabımda bu ruhu işleyeceğim inşallah. Yani çünkü imanın şartları, Allah'ın sıfatları kaç tanedir diye uğraşırken, İnsanlar laikliğin cenderesinde boğulup gidiyorlar ama bilmeyebiliyor. allah Teala'nın sıfatlarını biliyor. Çünkü örneğini görmediği bir şeyi tasavvuru zorlaşıyor insanların. Bilhassa bilgisayara şuraya buraya heder olmuş bir ömür yaşayan gençlerin bu tasavvuru kendiliklerinden oluşturmalarını beklemeye hakkımız yok bizim. Bu İmam Malik'in sözünü yani bilmiyorum bir kenara koymayı bırak her gün bir kere tekrar etsek mi acaba diyorum hele anneler babalar muallimler vakıf başkanları dernek başkanları ümmeti Muhammed'e bir hizmet etmek için yola çıkanlar kanu yuallimûne evlâdehum hubbe ebi Bekr ve umar kemâ yuallimûne min minel Kur'an Kur'an'dan bir sure öğretir kalitesinde ama Kur'an'a haşa ilave değil fakat bir şey var çok önemli çok önemli bunun altını mı çizeceğiz kenarını mı çizeceğiz bilmiyorum Ebu Bekir'in hayatını demiyor Ömer'in hayatını demiyor kaç sene halifelik yaptı kimle evlendi kaç çocuğu vardı yabancı dil biliyor muydu bilmiyor muydu bırak bu safsataları hikayeleri Ebi ve Ebu Bekir ve Ömer sevgisini öğretiyordu kuru hayat bilgisi değil Nerede doğdu, nerede öldü? İşte dedi ki, karısını dul bırakmak isteyen arkamdan gelsin bakayım. Kureyş korktu, kıpırdayamadılar. Bunu değil. Bu ruhu, Ömer'i Ömer yapan ruhu. İşte mağarada ayağını yılan sokuyordu. Ulan yılan sana yol vermem, ne zannediyorsun dedi. Geç bu masalları. Geç bu masalları. Ebu Bekir'i, Sevgi olarak aşılamaktır esas olan. Bu bilgiler oyalanmaya dönüşür eğer. Ebu Bekir sevgisini oluşturamazsan. Zaten cümlede çok hassasiyet var. Ebu Bekir ve Ömer sevgisini öğretiyorlardı diyor. Ebu Bekir'in hayatını değil. Yavrum Ebu Bekir ve Ömer var bu ümmetin başında diyorlardı. Bu Ebu Bekir ve Ömer sevgisi ondan sonra Ebu Bekir'in gittiği yolu gidilecek yol olarak gösteriyordu onlara.